وَاذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kur'an-ı Kerim okumak dediğimiz zaman bununla kastettiğimiz şey birinci suresi olan Fatiha'dan başlayıp sırayla Nas suresi son suresine kadar okumaktır buna Kur'an okumak diyoruz bunun başından sonuna kadar sırayla olması bir okuma tarzı ve tavsiye edilen bölümü. Ama sıradan Kur'an-ı Kerim'i ortasından açıp, başından bir yerden açıp, sonlardan bir yerden açıp, oradan başlayıp okumakta mümkün. Bu da Kur'an-ı Kerim'in okunması grubundadır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir suresi öbüründen düşük değildir bazı surelerin fazileti ve bereketi başkadır. O ayrı bir mesele. Bir meselemiz var. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumamız bize her harfi için 10 sevap yazılması anlamına geliyor. Mesela, Yasin suresini okuyan birisi diyelim ki 1500 harf okumuş oluyor 1500 çarpı 10 sevap kazanmış olur başından sonuna kadar sırayla okuduğumuzda önümüze çıkacak olan tablo budur bir farklı uygulama daha yapılabilir o da şudur bir ayet defalarca okunabilir veya bir sure şöyle kabul edelim bir müslüman her akşam bir sahife Kur'an okuyarak yatıyor bu yaklaşık olarak 10 ayet demektir harf sayısı itibariyle de belki 500 harf demektir bu müslüman birkaç ay sonra hatim indirmiş olur yani başından sonuna kadar Kuran'ı okumuş olur elde edeceği sevap orada okuduğu harf sayısına kadardır öbür müslüman da her gün bir sahife okumuyor ama bir ayeti tekrar ediyor mesela çoğumuzun ezber bildiği bir yer olduğu için Yasin'den örnek verelim Yasin-i Şerif 6 sahife Kur'an-ı Kerim'de diyelim işte bin harf yapıyor ve Ortalama on iki, on üç dakikada en ağır okuyan da Yasin-i Şerif'i okur. On dakikada okudu diyelim. Öbür Müslüman Yasin'in tamamını okumuyor. Ama on dakika Yasin vel Kur'anil Hakim innekele minel mürselin ala sıratın müstakim. Yasin vel Kur'anil Hakim innekele minel mürselin ala sıratın müstakim. Bunu tekrar ediyor o birinci kişi 10 dakika okuduğunda kaç harf okudu ise o harf sayısı çarpı 10 kadar sevap kazanacak bu kişi de 10 dakikada Yasin-i Şerif'in ilk 4 ayetini okudu ama 10 dakikada hemen hemen o birinci kişinin okuduğu harf sayısı kadar okumuş oldu dolayısıyla bu da onun kadar sevap kazandı diyoruz Evet Yasin-i Şerif'i okumanın bir sure olarak kazandırdığı farklı sevap var okuma dışında bunu kaybediyor ama öbür taraftan da bu ayetleri ezberlemek için böyle okuyor ya da o ayetin duygusallığı ona çok tatlı geldiği için okuyor bütün o veya bu Müslüman Kur'an'la meşgul oluyor ve sevabı kazanıyor. Bu ayrıntıya neden ihtiyaç duyduk? Çünkü bazı durumlarda oturup Fatiha'dan başlayıp sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek her durumda uygun olmayabiliyor Bu da şeytanın hoşuna gidiyor bir türlü Kur'an hatmedemediği için Müslüman rahlenin başına geçip okuyayım heyecanı da yaşayamıyor Bu bir kayıp Bu sevaplardan bir kayıp Ama Müslüman bildiği, kolay okuduğu bir ayeti tekrar edecek olsa 10 defa, 30 defa, 70 defa mesela Ayet-el Kürsi'yi bilmeyen Müslüman neredeyse yoktur. Ben Ayet-el Kürsi'yi yarım saatte 50 kere okudum diyelim. Yaklaşık olarak 50 kere okunur zannediyorum. Öbür Müslüman da yarım saatte bir cüz Kur'an okudu 20 sayfa. İkimiz aynı işi yaptık bir nokta daha var e Kur'an-ı Kerim'i hafız olmayan bakarak okuyacak abdest olmayınca mushafa tutulmuyor veya oturma imkanım yok ayakta bir iş yapıyorum bu durumda da bir ayeti 10 kere 20 kere 30 kere tekrar etmek bir kolaylık olur Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı ayetleri sabahlara kadar tekrar ettiğine dair bilgiler var Ebu Zer radıyallahu anh ashab-ı kiramdan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece kalkmış namaz kılıyordu sabaha kadar in tu'azibuhum fe innehum ibaduk ve in tegfir lehum fe inneke entel azizul hakim Salakallahul azim Maide suresinin 118. ayeti sabaha kadar bu ayeti tekrar etti diyor bir yolculuk esnasında olabilir gece konakladıkları bir yerde veya evinde muttali oldu Ebu Zer radıyallahu anh buna Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu okuduğu ayette o ayeti niye tekrar ediyor ezberlemek için değil herhalde. Ayetin mealinde ne var? Allah'ım sen bu kullarını azap edersen, onlar senin kulların zaten. Ama mağfiret edersen sen aziz ve hakim bir Allah'sın, yaparsın bunu şeklinde hem ayet okuyor hem dua ediyor Allah'a. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki bununla mutlu olmuş. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللأخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك bu ayette Allah sen memnun olana kadar verecek sana. Yani kıyamet gün ne kadar şefaat istiyorsan o kadar şefaat hakkın olacak şeklindeki ayeti Aişe anamız sabahlara kadar okurmuş sabahlara kadar yani bu ne hissediyor bundan yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımıyım ben dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak bana şefaat eder kıyamet günü benim için bir kurtuluş bu umut bu ashab-ı kiram başta olmak üzere selef-i salihinin bunu tekrar ettiğini görüyoruz Hasan Basri Rahmetullahi aleyten rivayet edilen bir olay var. O da e, akşamdan sabaha kadar وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ <الرَّحِيم> ayetini okurmuş. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Allah çok mağfiret eden, rahim bir Allah'tır. Ayetini okurmuş. O da bundan lezzet alıyor. Özellikle de sabah namazı öncesinde kılınan Teheccüd vaktinde bu mübarek bir ibadet. Ruhi gelişimimizin büyümesine katkısı var. Selefi salihinimizi taklit etmiş oluruz böyle yaparak. Bu tekrar Kur'an'la sıcak bağlantımızı kalbimizdeki sıkıntıları da gidermeye yardım eder. Bir Kur'an okuma uslubu olarak bunu denememizi tavsiye ederim lakin ayetin yarısından bırakıp olmaz süphesiz ayet ayet veya sure sure bunu yapmak lazım namazda olur nafile namazda ve mesela nafi namazda nafile bir namazda zam i sure olarak 20 defa ayet-el okuyabilir insan İhlas suresini okuyabilir bu şekli kastediyorum veya düz bir iş yaparken de otururken de olabilir ve sallallahu aleyhi ala seyyidina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin وَذَكِّرْ فَإِنَّ